Bismillahirrahmanirrahim Evet, tekfir cemaatinin ehli i Sünnet'ten ayrıldığı ikinci nokta Bir insan farzların tümünü yapmazdan öte birini dahi yapmazsa Dinden çıkmış, kafir olmuş olur değişleri amel imandan bir cüzdür amelin bir parçasını farzların bir parçasını dahi terk ederse kişi kafir olur bu hususta Muhammed Şükrü Mustafa diyor ki akli delilleri birinci delilleri farzın manası gerekli olan lazım olan demektir yani iman için müslümanın iman ettiği için gerekli olan e bu gerek olmazsa iman olmaz demektir mesela diyor farz ediniz ki bir ağacın bitip büyümesi için toprak lazım, su lazım kendisine münasip hava lazım ki ağaç bitsin büyüsün bunlardan biri olmasa, lazım olanlardan biri olmasa ağaç biter mi? Bitmez, topraksız olmaz. şu gereken tip ağacındansa, su olmazsa olmaz. Havanın, iklimin kendisine müsait olması, olmazsa olmaz. Bu ibadetlerde böyledir. Farslardan biri olmazsa imanda olmaz. Bu kafirdir. Aklı delilleri. Tabi burada diyorlar ki cevaben, farzın manası lazım da, İman için lazım bir şey olan diye yazıyor mu arkasına? Yazmıyor, bu senin ekip. Acaba farz demek, lazım demek, cehennemde ebedi kalmamak için lazım. Yani yapmazsan cehennemde ebedi kalırsın, kafir olursun. O manada adamı lazım, yoksa cehennemde kurtulasın, cehenneme girmeyesin, Eğer farzı lazım yapmazsan cehenneme girersin, ceza görürsün. Ondan sonra imanın neyse ona göre muamele görürsün. Buna göre mi lazım. Sen farzı lazım manası geldiği kavramından hareket ederek imanın bir lüzumu görmende isabetli değilsin. Çünkü İslam'da lazım görülen bazı şeyler olmazsa Gerçekten diğer amellerde kabul edilmez, senin dediğin gibi ağaç örneği olabilir. Mesela kalben tasdik olmasa, kalben tasdikte müttefekun Ali veya dille ikrarı gerekli görenlerde dinle ikrar olmasa. Fakat senin örnek verdiğin ibadetler bu anlamda lazım değil. Namazın olmayışı orucu iptal etmez, orucun olmayışı hacı iptal etmez. Ve hasıl bunların statüleri farklıdır. Sadece bir amel var ki devamlı vurguluyorum. İmam Muhammed bin Hambele göre onun terki diğer tüm şeyleri imha ettiği gibi amelleri. Kişinin kalben tosteyni de dil ile ikrarını iptal eder. Buna dair özel maslar var. Ama bunun dışında herhangi bir farzı dahi terk etmek, lazımı terk etmek deyip kafir diyorsun, kararında isabetli değilsin diye cevap veriyorlar. Akli deliller, Ağaç örneği. Şimdi bu ağaç örneği birinin kafasına iyi yerleşirse siz ne söylerseniz söyleyin diyecek ki bu gelmiş Efendim ne yapıyor? İşte havada ağaç bitiriyor. Olacak bir şey değil. Küfrü değil, İslami değil. İslam'ın dışında bir şeyler tevkin ediyor. Yani şuna getirmek istiyorum. Tek bir düşüncenin delillerini okursa insan, Müslümanlar etkileniyor. Onun dışındakilerini okumayınca zannediyor ki onlar hava Abu Bu hususta, ee, Yarım Molla Din, yarım doktor Can götürür atasözü tam yerinde. Haberimiz olsun. Mahsarın tümünü karşı karşıya koyduğumuzda birleri bu ihtihaddaysa ne kadar isabet etmiş, diğeri etmemiş onu görebilirsin böyle bir ihtadında ama hemen sen kafirsin diye kestirbatmak isabetli değil. Akli delil, nakli delillerim. Birincisi diyorlar ki farzlar dinin son limitidir. Yani bir farz dinin son limiti. Onu bıraktı mı din gider. Delilin ne? Diyor ki bu husustaki delilim Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi. O da hadisten önce hadisi şerifte Bazı amelleri yapmayanlara karşı savaş açılacağı emrediliyor. ediliyor. Kime savaş açılır? Durup dururken Müslüman öldürülmez. Kavura karşı savaş açılır. Binaenaleyh şu ameli yapmayana karşı savaşılır dediğine göre belli ki ameli terk etme onu kafir ediyor. Kanını helal ediyor. Hangi hadis bunu söylüyor? Şimdi hadisini verelim. Hadiste peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Ömürtü katiller neseh et de eşhedü en la ilahe illallah ve Resulullah. İnsanların la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip ve kıyûmus namazı kılıp ve yûtu zekâ zekâtı vermelerine kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Fe eğer bunları yaparlarsa İşte bunlar benden kanlarını korumuş olurlar. İlla bi hakkil islam, ancak islamın gereği hak etme durumları hariç. Bunları yapmış ama kanının dökülmesini hak etmiş. Kısas, o müstesna. Ve hesabuhum Allah bunların hesabı da Allah'a aittir. Maksayıyor sayıyor, la illallah Muhammedun Resulullah diyecek bir, İki, namazı kılacak. Üç, zekate verecek. Örnek saymış. Hacca da gitmesi aynı durum. Bunlara karşı savaşma mı emredildi diyor. Kavurlara karşı savaşılır. Müslümanlara karşı savaşılmaz. Belli ki bir farzı terk eden kafir olur. Şimdi diyorlar ki siz nedir delilin ki Müslümanlara karşı savaşılmaz? Müslümanlara karşı savaş açılmaz. Nereden çıkardın bunu? Diyor başka bir hadisi şerif var. Bu okuduğum hadisi şerif nerede geçiyordu? Buhari, Müslim hadisi yani dayandıkları hadisi şerif. Abdullah İbni Ömer'den geliyor, Ebu Hureyre'den geliyor, Enes bin Malik'ten geliyor, Çabir bin Abdullah'tan, Dört sahabeden geliyor. Bu işleri yap, yapanlar ancak benden kanını korumuş olurlar hadisi kaç sahabeden geliyor 4 sahabeden sayı hadis yani dayandıkları hadis sayı fakat yorumlarına ikinci hadis diyor ki müslümana karşı savaşılmazı bak şu hadisten çıkarıyorum resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir müslümanın kanı helal olmaz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın kanı helal olmaz, ancak üç şeyden biriyle helal olur. Cana can, yani kısas, evlendikten sonra zina eden rejim olayı, bir de dinden ayrılıp cemaati terk eden. Demek ki cana, cana karşı kısas uygulanıyor, Tamam. Zina eden Taşlanıyor tamam Diğer şıkkı ne Dinden çıkana karşı savaşılıyor Belli ki namaz kılmayan Birinci hadiste geçen Oruç tutmayan Bunlar statüsünde Yani dinden çıkanlar Tipinden ki Çünkü bu ne zina etmiş Ne de efendim kısas uygulanıyor Buna karşı savaş uygulanıyorsa Bu üç şıktan birinin altına Girmeli ne kaldı Dinden çıkma şıkkı kaldı. Buna cevaben diyorlar ki siz karıştırıyorsunuz. Bu son hadis öldürmeyi emrediyor. O birinci hadis adamı karşılısına dikilip boyun eğdirmeyi. Öldürmek başka, savaşmak başka. Niye? Niye? Evet bu son hadiste bir insanı öldürmek yani elimize yakalamışız kellesini kesmemizin çaiz olması için bu üç ışıktan biri lazım. Fakat savaşmak demek Hakk'a yönelirse boyun eğerse istobettir. Adam isyan bayrağını çekmiş sana karşı savaşıyor sen de onu hizaya getirmek istiyorsun. O başka Müslümanlar başkasına savaşılmaz diye Üç şeyden bir şeyin dışında kan helal olmaz Öldürme olayı başka Siz katele ile kateleyi karıştırıyorsunuz e Ne fark ederiz İslam'da Müslüman olduğu halde Kendilerine karşı savaşılma var Nerede geçiyor bu Aşkıyada geçiyor Inna kesaul, kenen johdolla ve ja ey ki karşı savaş bayrağı açarlar. armeijan, joka saa heidät tappamaan, tai risteytämään, tai rikkomaan jalkansa ja kervanın önünü çekip sırdı geçiyor. eşkiyalara karşı gelen hüküm. öldürülmeleri, cezaları neymiş? öldürülmeleri veya asılmaları yahut da ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmeleri ya da şür yüzünde sürgün edilmeleri. aşkıyanın yaptığı suça göre. ...abunlara bunlara karşı savaşılıyor. eşkiyanın üzerine ordu gidiyor. Ama bunlar kafi oldu anlamına gelmiyor. Günahkar anlamına geliyor. Çünkü şıklardan öldürme, asılma olduğu gibi elini kolunu kesini, kesip serbest bırakma da var. Ayrıca sürgün etme de var. Hani bunlar mümin olduklarını gösteriyor. Yoksa işte mürted olmuş olsalardı mürtedin hükmü belliydi. Savaşma, başka, öldürme olayı başka. Yine, çünkü Yüce Mevla, bir insan kafir olursa, onun artık tövbe ederse, kafirin kellesi alınmıyor. Kafir olur, tövbe ederse kellesi alınmıyor. Enfas suresi 38'de diyor ki, قُلَّذ۪ينَ kafaru in يَمْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا Kafirlere de ki eğer küfürlerini sona erdirirlerse onların geçmiş günahları affedilir. Ve in eğer geri dönerlerse fakat medet sünnetil evvelin öncekilere yapılan geri döner. Yani ondan da kellesi kesilir. Bir kafir Müslüman olursa yani teslim olur gelir Müslüman olduğunu söylerse ona ceza uygulanmaz. Eğer buradaki bağiler Gelse teslim olsa deseler ki tamam Allah bundan sonra bir şey yapmayacağız yine de onlara bu ceza uygulanıyor çünkü kafir ham kafir olsaydı affedilecekti cezanın uygulanması Müslümanlara karşı savaşıldığını gösteriyor yine e, Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki e, hariciler için soruyorlar ekuferin Bu sana karşı gelenler kafir miydi? Hazreti Ali diyor ki Minel kufri ferru Maalesef bunlar göya küfürden kaçtılar. Ve yekul anhumeyden ihvanuna bagu aleyna Bunlar maalesef kardeşlerimiz ama bize karşı isyan bayrağı çektiler. Hazreti Ali haricilerden öldürdüklerin cenazesini kılıyordu, defnediyordu ile sahabiler o meşhur Hazreti Ali Muavi olaylarında birbirlerinin ölenlerini defnediyorlardı. Yani bu kafir mürtet demiyordu. Biri diğerini bağı kabul ediyor. Yani Muavi'yi isyankar hizaya getirmem lazım. Aşkıya grubuna giriyor. Öbürü de bu kısası uygulamıyor. Benim de kanımı helal etmiş nefsimi dafa yapıyorum. Geliyor. Ben asaldırıyor. Ben bir şey demiyorum ona. Tevil ederek bu savaşı yaptıklarından kendilerinden olan ölülerin cenazelerini kılıyorlardı burada bir savaş vardı biri diğerini kafir görmüyordu hatta Hz Ali'ye en sert çıkışlarda bulunan sonra da onun kanını helal görecek kadar ileri giden hariciler ve bile sorulduğunda diyor ki onlar küfürden kaçarak kendilerine göre bu hale düştüler kafir olmayalım Allah varken Kur'an hakem olur mu Tevhilleriyle ve bir de kardeşlerimiz ama bize karşı isyan ettiler diyorlar. Ayrıca Yüce Mevla diyor ki Hücurat Suresi 9. ayette Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle savaşacak olurlarsa onların arasını bulun. Onlardan biri diğerine karşı geleceği olursa karşı gelen Allah'ın emrine dönünceye kadar onlarla savaşın dönerlerse yine aralarını adaletle bulun bak iki mümin topluluğunun birbiriyle savaşacağını Yüce Mevla söylüyor demiyor ki bir takım insanlarla müminler savaşacak olursa azgın tarafı hizaya geçirin demiyor mümin ikisi müminler arasında mukatele olacağını belirtiyor kital başka katil başka yani savaşmakla emrolundum derse Resulullah öbürlerini yani tehdit edeyim hizaya gelsinler manasına yoksa kafir oldular manasına değildir diyorlar bunların e, diğer şeyler de var da inşallah kitap tercüme edilince detaylı bir şekilde düşünerek o, o şey dersiniz velhasıl farzı, herhangi bir farzı terk etmek, küfre götürür çünkü onlara karşı savaşılacağı emrediliyor. Bazı farzları terk edileceklerine dair savaşılan insanların da kafir olması icap eder. Ondan biz diyoruz ki namaz kılma veya oruç tutma. Sadece gitmezse ise kafirdir. Rahat rahat diyebiliyoruz. Dediler. Onlar da dediler ki savaşmayla öldürme farklı şeyler öldürme bir had cezasıdır. Savaşma azgınları hizaya getirmek için üzerlerine gitme manasına da gelebilir. Müslümanın kafirle savaş olduğu gibi Müslümanın kendisini isyan bayrağı çekenleri tedip etme için savaşı da olabilir. Hatta Hazreti Ebubekir Bekir'e zekatı vermeyenlerin çoluk çocuğunu esir etmedi. Esir muamelesi yapmadı yani. Niye? E onlara karşı o kadar sahabe şehit olsa bile onları gavur muamelesi görmedi üzerlerine gittiyse bile yani. Diğer bir delilleri nakli delilleri ki en e, imanın en alt derecesi farçalardan herhangi birisidir. Onu bırakırsa artık imanda bir şey kalmaz. Delilleri şu. Biat olayı. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'den şey Mekke'den göç edip Medine'ye gelen kadınlardan biat alması istenirdi. Ayet-i kerimenin geri şimdi okuyacağım. Bu biyat alırken onlara maddeler şart koştu. Bak, bir, Allah'a ortak koşmayacaksınız. Tam bu olsaydı derdik sizin gibi doğru. İki, hırsızlık yapmayacaksınız. Üç, zina etmeyeceksiniz. Dört, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Çocuk düşürme veya canlı canlı topraklara girmek İkisine giriyor o zamanın öflerine göre. Beş ve son, elinizin ayağınızın arasında uydurduğunuz iftiraları yapmama ya dair biat ediyor musunuz? Onlar da evet derse Resulullah biatlarını kabul ediyordu temese etmiyordu. Resulullah süs için mi onlardan zina etmemeleri, hırsızlık yapmamaları için biat alıyordu. Bunlardan birini ihlal ederlerse Resulullah olan biatını bozmuş olmuyorlar mıydı oluyorlardı demek ki herhangi bir günah işleme veya herhangi bir farzı terk etme kafir eder delilleri bu ikinci delilen kuvvetli iki delilleri var yani kendilerine göre buna cevaben diyorlar ki alemler Gerçekten doğru Resulullah bu dediğiniz gibi biat alıyordu, biatın maddeleri de buydu. Fakat bu maddelerden herhangi birine muhalefet edilmesinin kafir olduğunu şuradan çıkarıyorsunuz Resulullah boşuna mı biat alıyordu diyorsunuz. Hayır boşuna almıyordu onlar da ameldi yapmasalar cehenneme girecekler yanacaklar. Ama ille ebedi kalacaklar anlamını nereden çıkarıyorsunuz? Aksine sizin okumuş olduğunuz hadisi bize anlatan Übade bin Samit diğer sahabelerden gelen hadisin sonu sizin çıkardığınız anlayışın tersine bir mana ifade ediyor. Sizin aleyhinize delil oluyor. Ne o hadis? Biatı anlatan hadisi şerif. Übade bin Samit diyor ki Biz bir meclisteyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bana biat edeceksiniz. Biatınız da şudur. Ubade bin Sabit Akabe biatinde bulunanlardan biri. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce biatta bulunanlardan biri. Burada bir meclisteyken bizden biat aldı derken acaba Akabe biatının maddelerini mi sayıyor? Yoksa tekrar Resulullah Onlardan ayrı bir yerde biat almış. Onu mu diyor? Büyük bir ihtimalle akabe biatı, göç etmeden önceki biatın maddelerini sayıyor. Şimdi orada diyor, dedi ki bize, bana şu şartlarla biat edeceksiniz. Herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmayacaksınız. Hırsızlık yapmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz. Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz. Elleriniz, ayaklarınız ayasında hemen uydurduğunuz iftiraları yapmayacaksınız ve dinden bilinen bir şeyde bana karşı çıkmayacağınız şartıyla bana biat edilir. Yukarıdaki ayetin maddeleri. Sizden kim bu verdiği şeyleri yerine getirirse onun ücreti Allah'a aittir. Yani bunları yapmanız halinde size dünyada bir menfaat vaat etmiyor. Mükafatınız Allah verecek. Sizden kim de bunlardan birini ihlal ederse yani yapmazsa Allah onu örter de yaptığı ortaya çıkmazsa onun emri Allah'a kalmıştır dilerse onu cezalandırır o işinden dolayı dilerse affeder biz Resulullah'a buna dair biat ettik hadiste Hadis-i şerif Buhari, Müslim, Tirmizi'de Nesai'de İbn Mace'de Müsned-i Muhammet'e geçiyor. Bu hadisi şerifte aynı bir atım maddelerini belirten bir atla Resulullah sizden kim bunu yapmazsa bunun dışına çıkar da Allah onun kusurunu örter de göremezsek. Çünkü kusur edenin dünyada cezası var. Hırsızlık yapan ortaya çıkınca kolu kesiliyor. Zina eden ortaya çıkınca cezası veriliyor. Setredilirse ortaya çıkmasa, Allah dilerse onu affeder dilerse ne yapar? Kezalandırır diyor. Halbuki Allah müşrikleri affetmeyeceğine dair ayetinde belirtiyor. Bütün günahları affeder şirki affetmez. Bunlar Allah'ın affına kalıyorlar o da kezalandırılıp cezalandırılmayacaklar affedilip edilmemesi yoksa Eebedi cehennemde kalıp kalmayacaklar affedileceği diye de bir şey yok bir at hadisini yetişeği olayını getirerek bu delil ki Resulullah çiif için milletten bu maddelerden bir at almamış Demek ki bu maddelerin herhangi birini ilal kişi dinden çıkararak götürmeyin diye cevap veriyorlar velhasıl bu hususta yani e, tekfir cemaatinin mantığı hususunda ilmen mütevazı olan insanlar müslümanlar e, yer yer çok takvaya gideyim derken ifrat ve tefride kaçabiliyor yani bazı dinden taviz veriyor eksiltiyor diyor de işi sertleştiriyor Kötü oluyor. Resulullah'ın medresesinde yetişmiş sahabilerden bile ifrata gidenler olmuş yani. Çok onunla beraber yaşayamayanlar. Gözlerinin içini yıkamışlar ki, madem ki yüzünüzü yıkayın diyor, göz içi de yüze girer. Yüz demek bakıldığından görülen demek. Diyor adam gözünü açıyor, içini de görüyorum. Oradan yıkanması lazım. Sürte sürte gözleri kör olmuş. Yaşlılık dönemlerinde ah keşke biz de diğer kardeşlerimizi dinleyip de gözlerimizin içini yıkamasaydık. E sula yıkamamış. Onu gören tamam. Öbürünü görmeyen diyor yıkamasın ama burada Kur'an-ı Kerim yüzünüzü diyor. Hele hele hadisleri bırakıp da Kur'an'a gidenlerin sapmaması mümkün değil. Habermiz olsun. Eğer Kur'an'ı hadislere göre şekillendirmezsek sapmalar devamlı oluyor. Hadisleri yedek malzeme kullanmada bir o kadar sapıklık yani. İşine geldim alıyor, gelmedi mi anlayıp götürüyor. Onun için batıda hadislere şüphe sokmak için ilk güven şeyler başlamış hamleler şu anda da daha da devam ediyor. Bu tür beyinsizler Müslümanlardan da bulunuyor. Yanlış bir şey Allah kimseyi şey etmesin Bu grubun çıkışının altında Mısır'da Hapishanelerde Şiddetli bir şekilde işkencelerden Sonra Bazı müslüman liderleri maalesef Tabiri caizse Gevşemeler Gevşemeleri Bazılarının da düşmanın şerrine Binaen susmaları Madem ki siz Korktunuz Madem ki sizde taviz verdiniz Bu işin aslı böyledir deyip kelebek gibi kendilerini ateşe atmaları. Yani bunlar bir haricilerden bir farklı pozisyon. Hariciler önlerinde meşru halife, Resulullah'ın ben ilmin mekaşeyi isem, şehir isem sen de kapısısın diye ödüyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Dünyaya git dünya beni aldatamazsın başkasına bak Git dünya ben seni üç talakla boşamışım diyen yiğit varken ondan sapıp da böyle bu hallere düşmeleri çok garip bir şey yani. Bunlar ise maalesef ağır şartlarda önlerinde bulunan maalesef yine liderlerin de bocalamasından dolayı bu yola gitmişler. Günümüzde de çeşitli yerlerde hüsnü niyetli azimeti seçiyor gibi. Dinin orijinaline sarılıyor gibi ama diğer Müslümanları bir çırpıda tekfir etmeleri onları nereye götürecek bilemiyorum yani. Bugün bu kadarıyla noktalıyoruz. İnşallah gelecek dersimizde iman artıp eksilir mi meselesini alacağız. O da o kadar uzun değil. En çetrefilli konulardan başladık. Size belki bir verebilir. İnşallah gelecekte daha zevkli şeyler olacak. Rize lillah.